Sanki hani ilaçların ve bu bildiğimiz gelen yani geleneksel demek istiyorum. Şu anda çok sık kullanılan tıbbi yöntemlerin yeterli olmadığı alanlar var ve bu programda birazcık bunu konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. çok teşekkürler. Hoş bulduk Zeynep. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için çok sağ ol. şimdi bu biraz alternatif tıp ee, sonra da biraz sakral terapiyi konuşalım. Ne demek bu? <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir isim. Hani masaj değil, işte ilacı yok ya da var mı bilmiyorum ama e, bilindik bir şey değil. O yüzden biraz detayına inelim. Tamam. Ee, söylemesi gayet zor, onun farkındayım. Evet, <gülüyor> Türkçe'de söylemesi çok evet, zor. Evet, kranium yani kafatası, sakralde sakrum kemiği, omurganın en alt ucu. Yani terapi aslında kafatasıyla kuyruk sokumu arasında kalan tüm sistemle çalışıyor. Bu nedir? Beyin, omurilik, beyin zarı, omurilik sıvısı ve bunları koruyan, çevreleyen kemikler. Biz buna kraniosakral sistem diyoruz. Niye böyle bir şeyle çalışılma gereği duyulmuş biraz ondan bahsedeyim. 1930'ların sonunda bir kemik uzmanı tıp doktoru bir kafatasına bakarken şeyi fark etmiş. Ee, biz hep kafatasının hani belli bir yaşta kaynadığını ve hareket etmediğini düşünürüz ama yapısının birleşme noktalarının böyle hareket etmeye çok müsait olduğunu sanki bir balığın solungaçları gibi hareket edebileceğini fark etmiş ve bunu test etmek üzere bir e, beyzbol kaskı almış. Farklı noktalarını pamuklarla doldurarak yani kafatasını sıkıştıracak şekilde pamuklar doldurarak kafasına bağlamış. Haftalarca öyle kalmış ve notlar tutmuş. Fark etmiş ki mesela belli noktalara basınç yaptığında haftalarca mide bulantısı çekiyor. Başka bir noktaya yaptığında böyle kölleşecek kadar migren ağrıları çekiyor. Ve oradan şey sonucuna varmış hani kafa kemiklerinin hareketi kısıtlandığı anda bedende korkunç rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. O zaman şöyle bu şunu tekrarlayamayan kafa tası tek bir kemikten oluşmuyor. Evet. Birçok kemiğin bir araya gelişinden oluşuyor evet. ve bu... Bir araya gelme bağlantı noktaları da hareket halinde. Evet aynı denizin gelgiti gibi ama çok çok nazik çok ufak tefek hareketler var. Bu hareketlenmeyi sağlayan ne? Beyninin içinde en merkezinde her gün devamlı omurilik sıvısı üretiliyor. Ve orada üretilen omurilik sıvısı işte omurilik boyunca aşağı iniyor tekrar yukarı çıkıyor nasıl kalp kanı pompalıyor ve biz bunu ta el bileğimizden nabız olarak hissediyoruz beyinde omuralik sıvısının üretilmesi ve onun bele kadar hareketi de kafatası kemikleri dahil vücuttaki her dokunun an be an genişlemesini ve sonra daralmasını sağlıyor kafatası kemikleri ve vücuttaki diğer dokuların hareketinin temelinde böyle bir şey var hı hı. o zaman e, bu Sakral terapide <gülüyor> e, o kemiklerin hareketiyle mi çalışılıyor? Evet. Mi? Nasıl çalışılıyor? E, terapist parmaklarıyla dinliyor. Aslında yaptığımız o e, sağlıklı olan her dokunun belli bir hareket ritmi var. E, omurilik sıvısının, çevresindeki kemiklerin her dokunun kendine özel bir hareket ritmi var. Ve belli noktalardan e, oralara ulaşıp bunu dinlemek çok mümkün. Ayak bilekleri dizler bel göğüs ve tabii ki tüm kafatası kemikleri olmak üzere terapist bu noktalardan kişinin bu gelgit ritmini dinliyor eğer dokular sağlıklıysa orada o hareket var ama herhangi bir sıkışma herhangi bir duranlık varsa onu da yine parmaklarla dinleyerek anlamak ve sonra işte sistemin kendi kendine açmasına yardımcı olmak mümkün. Peki buna şöyle bir şey diyebilir miyiz kranio sakral terapi hmm. terapi deniyor bunu değil evet, mi? Evet ee, alternatif tıbba dahil çünkü tıp diyebilir miyiz buna? Evet Nasıl çünkü diyelim? çıkış noktası aslında hep tıp doktorlarının e, ameliyatlarda ya da işte e, kadavralarda gözledikleri şeylerden çıkmış ve hani e, dünyanın birçok ülkesinde aslında bunu uygulayan tıp doktorları hem şireler de var alternatif tıp diyebiliriz o yüzden. Ee, ama e, hani böyle kaslarla çalışan bir şey değil sonuç, Hani masaj gibi. Hı -hı. Çünkü sanırım sırt üstü yatılarak ve Hı -hı. hani Hı -hı. senin terapist olarak ya da diğer terapistlerin Hı -hı. E, bedene dokunarak ve algılayarak yaptığı Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Ee, evet hani diğer birçok terapiden farkı e, terapistin kişiye danışana dışarıdan bir müdahalesi yok hani. Kasları ittirmek, çektirmek, kemikleri kütürdetmek ya da hani enerji vermek, bir şey almak gibi şeylerin hiçbiri söz konusu değil. Ee, zaten hani çok derinde iyileşme sağlayan da bu. Buna daha sonra dönerim. Ee, sırt üstü ya da yan kişi nasıl rahatsa öyle yatıyor. Bebeklerle çalışıyorsak bebekler hatta annelerinin kucağında kalıyorlar. Bebeklere de mi yapılıyor <gülüyor> bu? Evet, <gülüyor> evet. Onların da mı ihtiyacı var? yaşta. Ee, Sezaryen doğumlar mesela beyin zarlarındaki basıncı çok ani değiştiriyor. Ve e, hani doğum kanalına girdiğinde bebeklerin kemikleri bir süre üst üste biniyor kafatasında. Ve doğum kanalından çıktıklarında açılıyor. Bu beyin içi basıncın normalleşmesini sağlıyor. Ama sezeryenle doğan bebekler hiçbir zaman önce o sıkışmayı yaşamadıklarından... Çok böyle bir basınç değişikliği oluyor kafatasında ani. Bu da hani çok fazla bu ara gazlı, işte ememeyen, uyku sorunu olan bebeklerin çoğu aslında bundan kaynaklanıyor. Böyle daha doğduğu ilk üç hafta içinde çalışılan bebeklerin sindirim sistemleri ve uyku düzenleri çok rahatlıyor. Hani sihirli bir şeymiş gibi aslında değil mi? <gülüyor> evet, ee, evet. Yok ben de çok aslında ilgilendiğim bir konu. Çünkü ben çok bedenimle çalışıyorum. <gülüyor> e, yoga hocası olarak. Ama aynı zamanda da hani yoga yaptıkça, meditasyon yaptıkça çok içeriği de hissediyorum. <gülüyor> ve <gülüyor> e, şifayı e, hani böyle ovarak, masajla falan tam da yetmediğini de evet, fark ettim. Evet. Dolayısıyla daha derinden, daha kemiklere, o doğal ritimlerine... Ee, ne derler, saygı duyan terapilerin hı hı, hı. E, geldiğine çok seviniyorum Türkiye'ye ve Türkiye'de de yavaş yavaş yayılıyor. Evet. O zaman biz şimdi bir müzik arası verelim. Sonra e, Esin Yardım'la birlikte alternatif tıbbı ve kraniosakral terapini, terapiyi kimler alabilir? Neden alabilir? Bir daha onu tekrarlayalım. E, müzik arasından sonra görüşmek üzere. All the world knows What I'm saying The world knows why. tohumdan hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. Ee, ben Zeynep Çelen. Esin Yardım ile birlikteyim. Ee, deminki dinlediğimiz parça Bonobo'dan e, Get Thy Bearings'ti. Ee, Esin Yardım'la birlikte e, kraniosakral terapiyi, kran kendisi kraniosakral terapi uzmanı bir söyleyebilirsen <gülüyor> rahatlıkla. Çok iyi söylüyorsun aslında. Çok iyi söylüyorum. Çok <gülüyor> evet. çalıştım gelirken buraya. Ee, ve e, aynı zamanda da alternatif tıp uzmanı aslında. Hı -hı. Şimdi birazcık bu alternatif tıbbı konuşalım sonra ...sonra kraniyosakral terapiye geri dönelim. Hı -hı. Alternatif tıp niye gerekli? Ee, aslında ta bizim anladığımız anlamda... ...şu anki tıba alopatik tıp deniyor. Hani hastanelerde uygulanan. Onun çıkmasından önce uygulanan... ...ve insanların hani iyileşmesine yardımcı olan... ...çok daha nazik, çok daha içeriden çalışan... ...metodlar var... Ve buna ek olarak aslında hani günümüzün hastane tıbbı dediğimiz alopatik tıp ortaya çıkmış. Onun da etkili olduğu durumlar var ama e, insan bedeni çok bütüncül bir şey hani... Bunu ne kadar ayırırsak, ne kadar uzmanlaştırmaya çalışırsak aslında birazcık özünden de bir şeyler kaybediyoruz. Hani göz aslında tüm sinir sistemine bağlı ya da işte bir omuz, tüm kas ve iskelet sistemine bağlı. Omuzun bir hastalığını sadece omuz olarak alıp onu orada tedavi etmeye çalıştığında tıp aslında genelde sadece semptomları gidermiş oluyor. Onun tüm bütünlüğüne bakan... Onu çok daha derinden kişinin kendini iyileştirme kapasitesini aktive ederek iyileştirmeyi hedefleyen alternatif tıp yöntemlerine bence onun için ihtiyaç var. Hani belli şeyler evet ameliyata, kimyasal tedavilere, uzun dönem ilaç tedavilerine daha iyi yanıt veriyor olabilir ama onun bir kademe altında hastalık neden oluşmuş ve bunu oluşturan koşullar ortadan kalkarsa neler olabilir ona bakmak adına alternatif tıp bence çok önemli. O zaman alternatif tıp yerine yardımcı tıp da diyebilir miyiz? Yani birinin yerine değil de daha çok sanki hani birlikte veya buna daha çok bununla çözebiliyorsak önce alternatif tıpla evet. çözelim. Çözülmüyorsa ama belki öbür tıbın da kesin yapacağı bir şeyler var. Evet, evet. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var aslında hani birçok yerde şeyi görüyorum ben tıbbi yöntemleri deneyip işte ameliyatlar ilaçlar onların hiçbiri olmadıktan sonra alternatif tıbba başvuruluyor ki o zaman bazen hani vücutta zaten çok fazla hasar oluşmuş oluyor bazı ülkelerde ise hani önce tüm bu alternatif tıp yöntemleri denenip hiçbiri işe yaramazsa o zaman ameliyata gidilebiliyor. Hani onun bir dengesinin olması, hangi durumda hangisine öncelik verileceğinin bilincinin belki oturmasında fayda var. O zaman kraniyosakral terapi bu alternatif tıp e, tedavilerinden bir tanesi. Hı -hı, hı -hı. E, diğerleri de herhalde homeopati. Neler var? Bir bahsetmek ister misin? Of, çok iyi bildiğim ve hani uygulamadığım metodlardan çok söz etmek istemiyorum. Tamam. Hani çok derin bir konu ve herkesin farklı uzmanlığı var. Genel olarak hani homeopati, kraniosakral, somato-emosiyonel. Serbest bırakma denen bir teknik var. O da vücuttaki hani, travmaların ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bunlar biraz daha bedenin kendi kendini yenilemesi ve kendi içinden gelen güçle iyileşmeni sağlamasına hani, yardımcı olan teknikler. Peki bu kraniosakral terapi aslında aradan önce biraz bahsettik ama çok detayına girmedik. E, masaj gibi bir şey değil değil mi? Çünkü sırt üstü yatıyoruz ve işte... <gülüyor> Ee, kalıyoruz orada bir süre hı hı. Ee, ama masaj değil değil ee, dediğim gibi kraniosakral terapide hani bebeklerle bile çalışılabilecek kadar çok yumuşak dokunuşlar var ve orada amaç e, asla dokuları manipüle etmek değil yani masajdaki gibi ittirmek, bastırmak derin dokulara kas gücüyle ulaşmak değil ya da kime enerji çalışmalarında olduğu gibi hani bir yerden gelen enerjiyi kanalize etmek ya da vücuda ait olmayan bir enerjiyi çıkarmak değil kraniosakral terapinin yapmak en önemli şey terapistim hani bir anlamda parmak uçlarıyla bedeni dinlemesi hangi dokularda sağlıklı hareket var onu bulmak hangi dokulardaki hareket biraz daha sıkışık ya da daralmış onu tespit etmek onu tespit ettiğimiz noktada. Bedenin aslında kendi kendini iyileştirme gücünü kullanarak, onu oraya yönlendirerek kişinin kendini iyileştirmesini sağlamak. Yani dışarıdan herhangi bir müdahale yok. Sadece o iyileşme gücünü oraya bir anlamda aktarabilmek. Peki kimler alabilir bu tip bir tedaviyi? Ee, yani ne tip hastalıklar gerekiyor? Hmm gerekiyor dediğim. Hmm, anladım. Neye yönelik? Şimdi şöyle biraz uzun bir cevap vereceğim soruna. Bedenin kendi iyileştirme gücü derken söz ettiğim aslında hani hepimizin bir anlamda DNA'sında kodlu olan bir şey var. Mesela parmağımızı kestiğimiz anda işte öncelikle oradaki damarlar daralır. Ondan sonra oraya aküvarlar gider ve hani orada bir iyileşme süreci başlar. Bunu hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahale olmadan vücut kendi kendini iyileştirir bu da öyle bir iyileşme ve bunu vücuda hatırlatabildiğimiz noktada bu terapinin hani şuna ya da buna etkili olur diyebileceğimiz böyle daraltabileceğimiz alanlar çok yok çünkü ...yeri geliyor vücut... ...kanser hücrelerini kendi başına yenebiliyor... ...yeri geldiğinde kırık kemiği... ...kırıldığı an onarmaya başlıyor... ...onun için çok geniş bir yelpazede... ...çok faydaları oluyor... ...hani bugüne kadar... ...çalıştığım ve... hani ...çok etkili Hı -hı. olduğunu... ...gördüğüm şeyler... ...sinir sistemine ait... ...tüm rahatsızlıklar... ...bu hani e, siyatik sinirindeki sıkışma da olabilir... ...uykusuzluk sorunu da olabilir omurganın her türlü sakatlanması, ağrısı, omuz ağrıları, onlar olabilir, migren ve hani tüm o yelpazedeki baş ağrıları, Aa, bağışıklık sisteminin hastalıkları, otoümün denen hastalıklar, dediğim gibi özellikle e, sorumlu olan bebekler, hani uyku, sindirim, gibi sorunları olan bebekler bazı durumlarda da hani çok kronik ve geçmeyen ağrıları varsa yaşlılarla da çok iyi çalışılan ve çok olumlu sonuçlar alınan durumlar var aslında hemen hemen herkese evet. <gülüyor> yönelik evet. biri yoksa öbürü var eminim evet. dinleyiciler yani ben de kesin var <gülüyor> peki nasıl kaç seansda mesela atıyorum uykusuzluk sorunu veya Sindirim demedin ama herhalde o da dahil <gülüyor> evet, evet. sorunu çözüm bulunabiliyor. <gülüyor> aynı örnekten devam edeyim. Hani nasıl parmağımız kesildiğinde bir kişinin iki gün içinde hani hiç iz kalmadan tamamen geçebilir. Bir başka kişi de aynı kesin iyileşmesi bazen bir hafta sürebilir hepimizin hani kendi kendini iyileştirme hızı çok farklı ve aynı zamanda dış faktörlerden de çok etkileniyor. Ne kadar iyi beslendiğimiz, hayatımızda ne kadar stres olduğu gibi. Ee, aynı şey kraniosakral terapi için de geçerli. Aynı durumda gelen iki kişi mesela baş ağrıları için iki seansta çok ciddi fark olabilirken bir başka kişinin bazen sekiz seans gelmesi gerekebiliyor. Bu hani hem kişinin dediğim gibi kendini iyileştirme kapasitesi hem de içinde bulunduğu koşullara göre çok değişkenlik gösterebiliyor. Peki bu e, tedaviyi gördükten sonra diyelim ki iyileşme süreci başlıyor. Hı hı. E, sonra bu iyileşme, yani iyileşme sürüyor mu hep yoksa yeniden olma ihtimali tekrar oluyor mu yani birazcık? Hı hı. Çünkü alternatif terapi deyince sanki oluyor ve bitiyor ve <gülüyor> devam ediyormuşsun hayatına gibi geliyor ama değil aslında o bir hı hı. E, hastalık yani hastalığın evet. çözümlenmesi evet ee, eğer kökene inebiliyorsak çünkü e, bir sürü şey bedendeki aslında o an ortaya çıkmış bir hastalık değil tekrar ede gelen alışkanlıkların koşullanmaların sonucu eğer inip ta bu kökenden bunu düzeltebiliyorsak ve kişide de bunu değiştirme isteği varsa, sağlığına sahip çıkıyorsa aynı durumun tekrar etmesi için hiçbir sebep yok. Ama bazen hayatımızda öyle koşullanmalar oluyor ya da bazen sağlığımızı negatif etkileyecek öyle alışkanlıklar oluyor ki hani bir... bir paket seans alınıyor. Mesela iyileşiyor ama aynı alışkanlıklara geri döndüğümüz zaman e, o rahatsızlığın ortaya çıkması tekrar söz konusu olabiliyor. Peki e, Esin e, çok fazla vaktimiz kalmadı. Kraniyosakral ile ilgili genel bir fikrimiz oluştu. E, sana şunu sormak istiyorum. Eğer e, bize sağlıklı yaşamla ilgili birkaç tane öneride bulunabilir misin? Yani ya da kendi uyguladığın şey. Hı hı. Çünkü hani sırf böyle roka yiyelim. <gülüyor> olacak iş değil roka yiyoruz. Buna rağmen hani uykusuzluk olabiliyor. Hı hı. Stres olabiliyor. Hala devam edebiliyor. Hı hı. Ne önerirsin dinleyicilere? Hmm. Bedenin farkında olmak çok önemli. Çünkü aslında bedenimiz bize devamlı neyi bilmemiz gerekiyorsa söylüyor. Hani ...hangi durumlarda yoruluyoruz... ...hangi durumlarda başımız ağrıyor... ...bunlar hep bedenimizinle konuştuğu... ...dil. Bunu duyabilmek... ...önemli ama hani İstanbul gibi... bir ...şehirde yaşarken ve çevremizde... ...o kadar çok ses ve gürültü... ...ve ilgimizi dışa... ...veren faktör varken bazen... ...bedenin sesini duymak çok kolay olmuyor... ...onun için ben... ...meditasyon yapıyorum... ...o sakinlik anları... ...hem kendimi duymamı... ...çok kolaylaştırıyor... Hem de çevremin farkında olmamı çok kolaylaştırıyor. Hani tek bir şey tabii her şeye iyi gelmez ama meditasyon yapmak hem zihni çok güçlendiriyor hem de bedeni duymak, anlamak ve ona daha nazik davranmak adına bence çok önemli bir şey <gülüyor> Bunu hiç beklemedim ama <gülüyor> bence de e, benim de en büyük destekçim o Hı -hı. meditasyon ve çok büyük şifasını gördüm. Evet, evet. E, ne yersem yiyeyim neredeyse evet. <gülüyor> meditasyon yapınca e, bambaşka bir e, şifa oluştuğunu hissediyorum evet. içimde. Aslında kraniosakral terapi de sanırım ortak bir meditasyon alanı. Yani evet. yatan kişinin bedeniyle senin Hı -hı. arandaki o meditatif. Tabii, İletişimden, tabii. O şifa parmaklarla geliyor. dinleyebilmeyi sağlayan o dinginlik hali ve şey kişinin de kendini bunu açabilmesi, evet, ortak bir meditasyon alanı yaratmak çok çok güzel bir tanım oldu Zeynep. <gülüyor> evet, evet çok çok teşekkürler esin çok aydınlattın bizi. Ee, hem alternatif tabi yeniden hatırlamamız çok önemli ama aynı zamanda da kraniosakral e, terapi ismini bile <gülüyor> hala zor söyledim. <gülüyor> Cranio, craniosacral terapi. Harika. <gülüyor> ha, evet. e, terapiyi konuşmuş olduk. E, şimdi programı bitirmeden önce ben e, hatırlatmaları yapmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde, pazar günde Kartal'da e, ekolojik pazarlar açık olacak. Sabah erken saatten akşam üstüne kadar bütün organik ürünlerle birlikte. Hiç geldin mi Esin? Evet, evet. Hangisine gidiyorsun? Aa, Feriköy'dekine Fırsat buldukça gidiyorum. Programı kapatmadan önce Açık Radyo kurucu ortaklarından Mehmet Ulu'yu rahmetlenmek istiyorum. Ve ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Buğday ailesi olarak. Çok teşekkürler Esin. Ben de teşekkür ederim Zeynep. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam